Değerli günler değerli dinleyiciler Gününüz aydın, huzurlu, bereketli, mutlu olsun inşallah Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin ve ona inanan tüm müminlerin üzerine olsun diyerek Yine bir sohbet programımızı başlatmış bulunuyoruz Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle Ebû Zerden radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah'a Aleyhissalatu vesselam hayırlı bir iş yapıp da insanların kendisini ettiği kimse hakkında ne buyuruyorsunuz diye soruldu. Bunu bir daha tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a hayırlı bir iş yapıp da insanların kendisini ettiği kimse hakkında ne buyuruyorsunuz diye soruldu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu müminin dünyada iken peşin aldığı bir mükafaattır buyurdu. Bu müminin dünyada iken Peşin aldığı bir mükafaattır buyurdu. Bu noktadan bu biraz da met edilmek için, Övülmek için iş yapan insanlarla birlikte, Demek ki bu gibi hususlardan olabildiğince kaçınmak gerekir. Değerli dinleyenler, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayırlı bir iş yapıp da, insanların kendisini met ettiği kimse hakkında ne buyuruyorsunuz, buyuruyorsunuz, diye sorulan soruya, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, bu müminin, dünyada iken, peşin aldığı, bir mükafaattır buyurmuş, demek ki, bu konuda, bir de hakikat incilerinden, size bir inci arz edeyim, mümin, övülmeyi, sövülme gibi görmelidir, diyor büyüğümüz, mümin, övülmeyi sövülme gibi görmelidir. Bir diğer hadisi şerifi arz ediyorum. Enes bin Malik radiyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Bir kişi Resulullah'a gelerek Aleyhissalatu vesselam'a "Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam onun için ne hazırlığım var buyurdu? Bedevi ya Resulallah namaz, oruç ve sadaka olarak pek bir şeyim yok. Fakat ben Allah ve Resulünü seviyorum diye cevap verdi. Resulullah aleyhissalatü vesselam öyleyse sen sevdiklerinle berabersin buyurdu. Burada kısa bir açıklama var değerli dinleyenler. Resulullah aleyhissalatü vesselam başka hadislerinde Kişinin cennette sevdikleri ile nasıl beraber olacağını açıkça ifade buyurmuşlardır. Ancak cennette herkes manevi makam ve hayırlı amellerine göre çeşitli derecelerde nimetlere kavuşacaktır. Öyleyse Resulullahı aleyhissalatu vesselamı candan seven sıradan bir kimseyle nasıl onunla beraber bulunacaktır? Bu hususu Bediüzzaman Hazretleri Sözler isimli eserinde. 28. Sözün 468 ve 69. sayfalarında bir temsille şöyle izah etmektedir. Zengin ve cömert bir zat, yiyecek ve içeceklerin her çeşidinin içinde bulunduğu muhteşem bir bahçede büyük bir ziyafet verir. İki kişi birlikte bu ziyafete giderler, sofraya otururlar. Aynı sofraya oturdukları halde aldıkları lezzet ve zevk farklıdır. Çünkü birisinin tat alma duygusu, güzel sanatlara ve güzel şeylere olan aşinalığı daha fazla olduğu için diğerinden daha çok istifade eder. Diğerinin ise gözleri az görmekte, tat alma duygusu zayıf, güzel şeylerden ve güzel sanatlardan pek anlamadığından muhteşem ziyafetten fazla istifade edemez. İşte cennette kişinin sevdikleri ile beraber olması da böyledir demiş. Sevdikleri ile beraber olmanın zevk ve şerefini tatmakla birlikte cennet nimetlerinden farklı şekillerde istifade edeceklerdir demiş hadisi şerefin izahında evet geldik bugünkü öykümüze değerli dinleyenler bugün programımızda bir değişiklik yapmak istiyorum sevgi öyküsü veya kısadan hisse bölümünün yerine neslimizin insanımızın bir dönem kasti olarak uzaklaştırıldığı ve Hala da uzaklaştırılmak istendiği tarih sayfalarından kısa kısa sizlere bölümler arz etmek ve bu şekilde de inşallah tarih şuuruyla tarihten bizim öğrenmemiz gereken bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum. Hem tarihimizi bir daha öğrenecek, inşallah tarihimizle bir daha buluşacak. Kısa kısa da olsa Sizleri tarihin bir bölümüne götürme duygu ve düşüncesiyle programımızın başında inşallah böyle bir değişiklik yapmayı düşündük. İleride tekrar tabi bu işin tebdilini yapabiliriz. Cihan savaşlarının bilançosu. Tamamen batılı zihniyetin eseri olan Son yüzyılın en büyük iki savaşından Birinci dünya savaşının 1565 gün sürüp Savaş boyunca 9 milyon insanın hayatını kaybettiğini Ve 22 milyon insanın da Sakatlanıp ömür boyu işsiz kaldığını insanlığın Küçük kıyamete olan bu savaşlardan 2. Dünya Savaşı'nın ise 35 milyon insanın canına mal olup bu savaş sonunda 20 milyon insanın uzuvlarının bir parçasını kaybettiğini ve savaş boyunca 17 milyon litre kanın akıp savaş sonrasında da 12 milyon çocuğun sakat doğduğunu ayrıca bu korkunç savaş boyunca 13.000 ilk ve ortaokul, 6.000 üniversite ve 8.000 laboratuvarının yıkılıp 319 trilyon adet kurşun harcandığını biliyor muydunuz demiş. Savaşların korkunç bir bilançosu. değerli dinleyenler işte yeniden insanların ölmemesi hala günümüzde devam eden insanların katledilmesi bunların olmaması için bizler çok çalışmak dinimizi çok iyi anlatmak yaşamak ve efendimiz Aleyhissalatu vesselamın İslam'ın Kur'an'ın mesajının ulaşmadığı yer kalmayacak sözünün tezahür edeceği o ana kadar her mümin kendi üzerine düşeni yapacak ve inşallah Allah'ı kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin ve sevdirsin. Ve yine, in tensurullah ve yusabıt aqdamakum. Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı kaydırmaz. Bu noktadan Allah'ın dinine omuz vermek, Allah'ın dinine yardım etmek ne demek? Onu bütün insanlara anlatma noktasında bir gayrete girme. Derdimizin bu olması. Değerli dinleyenler, günümüzün insanı ciddi problemler içerisinde. Kıvrım kıvrım kıvranmakta. İslam'dan Kurandan, Efendimiz Aliye Vesselam'dan ve Selamdan uzak olunuşun neticesi, insanlar evinde, işinde huzurunu bulamamakta ve maalesef ciddi problemler yaşanmakta. Bu problemleri çözmenin tek çaresi insanlara Allah'a anlatma İslam'ı sevdirme İslam'ın yaşanılır bir din olduğunu gösterme ve bu şekilde ancak bu problemlerin üstesinden gelinebilir çünkü Efendimiz döneminde sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi diyor ya. O dönemde Allah Resulü Kur'anla nasıl çözmüşse bu problemleri? O batılı yanlış hatırlamıyorsam Bismarck'ın ifadesiyle kendi dönemindeki problemleri bir kahve içme rahatlığı edasında çözen Hz. Muhammed'e o sallallahu aleyhi ve sellem demiyordu biz diyoruz Şu günümüzde problemlerin problemler üstüne biriktiği Şu günümüzde ona ne kadar muhtacız dediği gibi Evet şu günümüzde aileler ona muhtaç Çarşılar pazarlar muhtaç Tüccarı sanayicisi muhtaç İşçisi memuru muhtaç Bir ailede çocuklar muhtaç Beyler muhtaç Hanımlar muhtaç Onun için Bu program sonrasında Bugünün akşamında Böyle bu açlıktan İslam'ın açlığından Susuzluğundan kıvrım kıvrım kıvranın Hayatları Bitap vaziyette Berbat Bir ömrü Heder olarak Harcayan insanlara Ve hele hele Bazen öyle hadiselere Şahit oluyoruz ki Hani Efendimiz Garip Garibi tarif ederken garip yerinden Yurdundan uzak olan garip değildir Mesela şer bir hanımı olan bir adam o kadınla yaşama mecburiyetindeyse bu adam garip veya şer bir adamla beraber olan evlenen bir kadın saliha bir kadın bu evde aynı evde yaşamak mecburiyetinde olduğu bu adamın yanında garip halinden dilinden anlaşılmayan İlminden istifade edinmeyen Alim garip O zaman şöyle diyebilir miyiz Kur'an şu anda halinden dilinden anlaşılmıyor Kur'an garip değerli dinleyenler İslam anlaşılmıyor İslam garip Müslümanlar garip İşte bu noktadan ne olursunuz Garipler için dua edin Şaba gayret sarf etmek gerek. Şu ömrü onun istikametinde sarf etmek gerek. Çünkü bu ömrün sonunda bir ölüm gelecek ve hepimizi alıp götürecek. Huzuruna gittiğimiz şahsın yanına giderken acaba ne götüreceğiz diye hiç sorduk mu? Bu noktadan o huzura gitmeden evvel biraz kendi kendinizi sorgulamaya ne dersiniz? Evet. Yine namazdan bir bölümle devam etmek istiyorum değerli dinleyenler. Bazen Namaz kılmayanlar zamanım yok iddiasında bulunuyorlar. Ya gerçekten öyle istiyorum ki, öyle istiyorum ki bir bilsen ama ne yapayım zamanım yok. Ifade bu. Kim insanlar? ''Niçin namaz kılmıyorsun?'' dendiğinde ''Zamanım yok.'' gibi kargaları güldüren bir bahane uydururlar. ''Şu saçmalığa bakın ki her şeye zaman var ama yaratılış gayemiz olan namaz kılmak için zaman yok. Kim inanır buna?'' Ve diyor ki ''Bir gün taksiyle gidiyorduk 10 yaşındaki kardeşim öne oturmuş, şoförle sohbete tutuşmuştu. Bir ara söz namazdan açıldı. Şoför, biz kılmıyoruz dedi. Kardeşim çocukluğun verdiği safiyetle, vakit mi bulamıyorsunuz diye sordu. Meğer adam çok mert birisiymiş. Ne vakit bulamaması be evladım dedi, tembellik ve ihmankarlık. Bunun üzerine ister istemez güldük. Şoför, saf gerçeği çekinmeden, eğip bükmeden söylemişti. Çünkü, namaz kılmayı istedikten sonra, zaman bulamamak gibi bir problem olamaz, değerli dinleyenler. Hem söyler misiniz, zaman dediğimiz şeyi yaratan, bizim emrimize veren Allah değil mi? Allah bizi yaratıp, her şeyi emrimize veriyor, namazı emrediyor... Ve biz kalkıp diyoruz ki, ''Ya Rabbi, kılacağım ama zamanım yok.'' Ne kadar tuhaf değil mi? Rabbimiz bize koskoca bir ömür bağışlamış. Günde 24 saatten birini namaza vermemizi istiyor. O kadar şefkatli ve merhametli ki, 24 saatimizi ibadetle geçirsek, onu hakkıyla takdir etmiş olamayacağımız belli olduğu halde, o bizden bir saat istiyor.'' Acaba kudretli bir zat size 24 altın bağışlasa sonra onun birini isteyip eğer bunu verirsen bir müddet sonra sana bir çuvar altın vereceğim, vermezsen hapse attıracağım dese bu teklifi reddeder miyiz? Asla. Peki namaza nasıl sırt çevirebiliriz? Kimi Müslümanlar namaz kılmamalarına bahane olarak Çalışıyoruz ya, çalışmak da ibadettir. Ailemizin rızkını kazanıyoruz diyorlar. Şu bahanedeki mantıksızlık apaçık ortada değil mi değerli dinleyenler? Her şeyden önce ibadet kelimesi dini bir kavram. Bir söz veya fiile ibadet diyebilmemiz için onun Allah Resulü tarafından emredilmesi gerekir. Kur'an'ın neresinde namaza gerek yok, çalışmanız da ibadettir diyor. Hangi hadis kitabında çalışırken namaz kılmayın, o da bir ibadettir diyor. Aksine Rabbimiz hiçbir alışverişin kendilerini namazdan alıkoymayan müminleri, bakın nasıl övüyor Nur Suresi 37 ve 38. ayetlerin meallerinde. Onlar öyle kimselerdir ki, ne bir ticaret, ne bir alışveriş, Allah'ı anmaktan, Namazlarını dosdoğru kılmaktan, Ve zekatlarını vermekten onları alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin, Dehşetten dönüvereceği bir günden korkarlar. Ta ki Allah, Onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırır, Mükafatlandırsın, Ve lütfuyla daha da fazlasını versin. Allah, Allah, Dilediği kulunu hesapsız şekiller zıklandırır. Bu ayetler geçim için çalışmanın ibadete engel olamayacağını kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Hem düşünsenize namazı emreden Rabbimiz bizim çalışacağımızı bilmiyor muydu? Evet çalışmak ibadettir. Sadece çalışmak değil yaptığımız her mübah iş ibadet olabilir ama bir şartla. Önce namazı kılacaksınız, sonra güzel bir niyet taşıyacaksınız. Yani asıl mal sahibi Rabbimdir. Rızkımı O veriyor. Ancak bu rızkı kazanmak için bizim çalışmamızı emrediyor. Biz de O'nun emri ve rızası dairesinde helal bir surette rızkımızı kazanmaya çalışıyoruz. Diyecek, bu niyetle çalışacaksın işte bu niyet ve namazla her yaptığınız davranış ibadet olabilir. Ama namaz kılmadan mübah işlerimiz ibadet olmaz. Hem ibadet olsa bile bir ibadet bir başka ibadete bahane olamaz. Söz gelişi, namaz kılamam, oruç tutuyorum veya zekat veriyorum demek yanlıştır, çelişkidir. Çünkü namazı da orucu da emreden aynı zattır. Hiçbir ibadet bir başka ibadete engel değildir. Her birinin yeri ve zamanı ayrıdır. Evet değerli dinleyenler, bu noktadan namazın mazereti yok. Hani insan nefsine şöyle dese: ey nefis, sen bunu yamulsan da yumulsan da, eğrilsen de Doğrulsan da Ben bunu mutlaka kılacağım Onun için elin mecbur Bunu kılacaksın İnsan dese Ve nefsine Buna ikna etse Çünkü önce nefsi bu konuda Bir ikna etmek lazım Yani bir de düşünelim ki Biz müminler için Bu ne kadar önemli ki Cenab-ı Hak kıyamete kadar gelecek bütün insanlara göndermiş olduğu kitabında 70 yerde 70 defa namazı emretmiş, ifade etmiş, zikretmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yahu Allah 70 defa emretmiş bunu. E biz buna önem vermesek olur mu hiç? Çünkü bazen bir şehre bir başbakan geliyor o şehrin valisi belediye başkanları akıllarına yatmasa hoşlarına gitmese bile başbakan şu şöyle olsa daha iyi olurdu dediği için bir bakıyorsunuz ki parklar değişmiş bahçeler değişmiş şekil değişmiş Niçin? çünkü o gelen büyük zat öyle istedi şimdi bu noktadan Bakın Allah her şeyin sahibi. Bizden neler istiyor? Biz o istediklerine karşı nasıl alaka duyuyoruz? Bir de tabii nefis hiç bitmiyor, usanıyoruz. Bir de böyle bir... Hatta Risalelerde günde beş vakit usanç veriyor diyor. Belki nefsimiz şöyle diyebilir Bu namaz hiç bitmiyor Sürekli kıldığımız için usanıyoruz Bu sözler nefsimizin bir oyunudur Değerli dinleyenler Çünkü her gün yemek yiyoruz Su içiyoruz Havayı teneffüs ediyoruz Hiç bıkıyor muyuz? Artık yemek yemekten bıktım Diyen bir adam gördünüz mü? Bir bakıyorsunuz ki Akşam üzeri Yine Büyük bir heyecanla Büyük bir arzuyla, istekle yemekler hazırlanıyor ve sonrasında oturup yemekler yeniliyor, ailecek hem de. Namazı tek tek kılarız ama yemekleri hep cemaatle yeriz düşünebiliyor musunuz? Hiç aklınıza geldi mi bu? Bir evde baba ayrı kılar bazen, çocuklar kılıyorsa ayrı kılar, anne ayrı ayrı kılar. Niye? Çünkü her birinin kendine göre bir işi vardır. Ama yemek zamanı bütün işler bırakılır. Misafir de varsa misafirlerle beraber hep beraber ama cemaatle yemek inir. Şimdi sizi şöyle bir noktaya getirsem acaba biraz böyle yadırgar mısınız? Yemeği Çocuk başka bir odada, anne başka bir odada, kız başka bir odada, baba başka bir odada, genç, delikanlı başka bir odada. Nasıl tuhaf geliyor değil mi size? Ama ortaya sofra konuyor. Herkes beraber yemenin beraber yemek yeme. Misafir geldi. Herkes ayrı ayrı odalarda yemeklerini koysanız misafir ne der? İşte bu noktadan... Nasıl ki yemek yemek beraber Manevi gıdalarımız olan ibadetlerimizle beraber yapmamız lazım Değerli dinleyenler Bir namazı Ferden ferda kıldığınız zaman Bir namaz sevabı alıyorsunuz Cemaatle kıldığınız zaman 27 kat sevap Rekat artmıyor Sayı fazlalaşmıyor ama Cemaatle beraber olmanın fazileti bu İşte bu noktadan Keşke şunu bir evlerde yapabilsek yapabilseniz ezan okunduğu zaman bütün işler dursa bulaşıksa bulaşık yemekse yemek temizlikse temizlik neyse çünkü namaz söz konusu olduğu zaman her şey durmalı ve abdestler alındı sonrasında Evin babası geçti imam oldu. Evin delikanlısı Müezzin. Arkada ev ahalisi cemaat ve o şekilde bir namaz. Çünkü Efendimiz evlerinizde cemaatle namaz kılınız. Evlerinizi ölü evi hali olmaktan kurtarınız çıkarınız buyurur. Evet değerli dinleyenler. Çünkü artık yemek yemekten bıktım diyen bir adam gördünüz mü? Mümkün değil. Çünkü bunlardan lezzet alıyoruz. Namazdan da lezzet almıyor muyuz? Her şeyin yaratıcısının huzuruna çıkmak, ona derdini arz etmek, ondan yardım dilemek, onun ihsan ettiği kalp rahatlığına, ruh sükûnetine kavuşmak en büyük lezzet değil midir? Siz hiç namaz kılıp da şikayetçi olan kimse gördünüz mü? Aman! Ne kadar yoruldum, içim sıkıldı, namaz kıldım kötü yollara düştüm diyen bir tek insan gösterebilir misiniz? Tam aksine, kim namaz kılarsa rahat ve huzur içindedir. Çünkü namaz, akıl, kalp ve ruhumuzun gıdasıdır. Bunun için namaz kılmaktan hiçbir zaman bıkılmaz. Akıl, kalp, ruh namazdan memnundur. Sadece şeytandan ders alan nefsimiz itiraz edebilir. Ona karşı mücadele etmek, nefsimizi eğitmek, hatta zorlayıp Allah'ın huzuruna getirmek gerekir. Kimi Müslümanlar namazla ilgili birçok konuyu bilir. Fakat yine de şöyle demekten kendini alamaz. Bunları biliyoruz ama kahrolası nefsimizi ve şeytanımızı bir türlü yenemiyoruz. Ne kadar arzu etsek içimizde bir isteksizlik var. Hatta bazen Ramazan'da falan başlıyoruz, bayramdan sonra bırakıyoruz. Yılın birkaç ayında kılıyoruz sonra terk ediyoruz. Cuma ve bayram namazlarına gidiyoruz ama vakit namazları olunca başarılı olamıyoruz. Sen bize öyle bir şey söyle ki, namaza bir başlayalım bir daha hiç bırakmayalım. Gerçekten beş vakit namaz kılamayan kardeşlerimizin bir kısmının durumu tıpkı söylediğiniz gibi. Hatta adam dini tahsil yapmış, Kur'an'ı baştan sona okumuş, yine de namaz kılmakta zorlanabiliyor. Değerli dinleyenler, namaz biraz imanla alakalı bir mesele. Bir hususu arz edeyim ama sakın yanlış anlaşılmasın. İzmir'de talebelik yıllarında Gaziantep'e dönüyorum İzmir'den Yolda hava soğuk Otobüs mola verdi Hava soğuk olduğu için de Kimse Otobüsten inmiyor İhtiyacı olan o dönemde Sigara da yasak değildi zaten Bir hava alalım diyen iniyor. Bu arada yanımda Yalnız bunu katiyen bir zümreyi lekelemek için falan söylemiyorum. Bu yani namaz meselesi. Okulla şunla, bunla değil. Allah nasip edecek bir, önce o önemli. Çünkü namaz Allah'ın huzuruna gitmek demek. Allah'ın huzuruna kabul edilmek demek daha doğrusu. Allah huzuruna kabul edecek, sen de gideceksin. Yani ben niçin namaz kılmıyorumun yerine Rabbim beni niçin huzuruna kabul etmiyor ben namaz kılamıyorum yerine acaba benim ne hatam var ki ben huzura kabul edilmiyorum diye ifade etsek zannediyorum daha isabetli bir söz söylemiş oluruz ben yanımda ilahiyat mezunu birisi vardı dedim ki abicim siz e, namaz falan dedim böyle ya dedi gidince hepsini kaza ederiz dedi tabi o dönümde benim bu söylediğim dönemler değerli dinleyenler 79'lu 78'li yıllar 80'li yıllar yani ileride bir şehrin bir yerin dini görevlisi olacak belki müftüsü olacak bir insan ben dedim abi olur mu hiç namaz kaçırılır mı bak namaz vakti var şu anda İnelim abdestimizi iki rekat namaz kılalım. Sen git canım dedi. Sen kıl ben hepsini gidince kaza ederim. Şimdi bu noktadan yine söylüyorum. Bunu derken belli okulun mezunlarını töhmet altında falan değil bak. Hani derler ya kişi hacı olmaz gitmek ile Mekke'ye. Merkep de derviş olmaz taş çekmekle tekkeye. Onun için... Bu iş bir okulu bitirmekle, şunu yapmakla, bunu yapmakla değil. Adam, isterse, okulların okulunu bitirsin, ama namaz kılmıyorsa kılmıyor. Nasip olmazsa olmuyor. İşte bu noktadan, bizler, günde beş vakit, Rabbimizin huzuruna gidip kabul edilmeyi büyük bir nimet bilmemiz lazım. Allah'ım sen ben huzuruna kabul ettin. Bunun için bir daha ben sana şükretmek için ne yapmam lazım Allah'ım? Diğer, namaz kılmayan insanlara da Allah'ım sen onlara da huzuruna gelmeyi nasip et, namazı nasip et diye dua etmek lazım. Hatta adam dini tahsil yapmış, Kur'an'ı baştan sona okumuş yine de namaz kılmakta zorlanabiliyor. Bunun da çaresi var, her derdimize deva olan Kur'an bunun da yolunu bize göstermiş. Yalnız şuna inanalım, hiçbir derdin devası sihirli formüllerle bulunmaz. Hiçbir problem bir anda çözümlenmez. Diyelim bir hastalığa yakalandınız. Hemen bir iki hap yutup kurtarabiliyor muyuz? Bazen yıllarca süren tedavi hatta ameliyat gerekmiyor mu? Ailemizin geçimini sağlamak için parayı nasıl kazanıyoruz? Hiç günde iki saat çalışıp bir aylık geçimimizi sağlayabiliyor muyuz? Bir öğrenciyi düşünün, sınıfı geçmesi için bir iki dakika ders çalışması kafi mi? İşte bunlar gibi, nefis ve şeytanımızı mağlup etmek için de biraz uğraşmamız gerekecek. İşte bu hususta Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatını çok okumak gerekir. Çünkü bu eserlerde güçlü bir iman ve tefekkür dersi vardır. Ayrıca namazın önemini anlatan, teşvik eden çok kıymetli bahisler bulunmaktadır. Bunun için onun yazdığı Sözler isimli kitapta bulunan 4. 9. 11. ve 21. sözü Ayrıca şualardaki 6. ve 15. şuayı anlayarak okumak büyük fayda sağlar. Hatta bu bölümleri tekrar tekrar okuyarak müzakere etmek, birkaç arkadaşımızla derin hakikatleri anlamaya çalışmak gerekir. Değerli dinleyenler, bunları 5 defa, 10 defa, 50 defa okusanız, Hani diyor ya, yine bir şey yapabildim diyemem hatırana diyor ya biz yine de bu eserleri okumanın hakkını vermiş olamayız çünkü bu eserlerin müellifi Üstad Bediüzzaman insan kendi eserini okur mu? o zaten esere sahiplenmemiş benim değil diyor nasıl ki bir üzümü üzüm salkımını o kuru çubuklara vermek hata olur diyor Hani biz halk arasında tiyek deriz, üzüm bağları. O üzüm bağlarının o kuru çubuklarına o içerisi bal mı bal, şeker mi şeker, tatlı mı tatlı su tulumbacıkları bulunan salkımların yaratılışını, meydana getirilişini, şekillendirilişini, tatlandırılışını, renklendirilişini o kuru çubuklara vermek nasıl ki uygun olmaz bu eserleri ben alamam diyor. Bana verilemez mi? Onun için bu eserler Kur'an'ın malıdır diyor Üstad Hazretleri. Kur'an'ın malı olduğu için ki 500'den eksik okumamış Üstad Hazretleri. Daim bunun okunmasını talim ve tavsiye buyurmuş. Ve bakın eğer evlerinizde ...bunu okuyabiliyorsanız... ...bir araya geldiğinizde... ...aile meclislerinde... ...hatta şunu yapabilseniz keşke... ...15-20-30 neyse kişi veya aile... ...bir araya gelinse... ...bu eserler okunsa... ...birleri okusa,birleri dinlese... ...ve haftada bir gün en azından... Evlerinizi sohbet meclisleriyle Zikir meclisleriyle Tefekkür meclisleriyle zinetlendirseniz, Şenlendirseniz Çünkü Başka bir gaye Başka bir menfaat Başka bir duygu değil de Allah rızası için Bir araya gelen insanların Bulunduğu yere O kişi sayısınca melekler de inerler Düşünün ki bir evde siz bir sohbet için bir araya gelmiş 25-30 insan var. Oraya 25-30 tane melek iniyor. Ve Allah diyor sekinesini indirir oraya. Ve o eve bir sekine iner. Ve hakikaten ben çok şahit olmuşumdur. Bir evde sohbet için çay muhabbeti bir araya geliniyor. Eserler okunuyor. Ve sonrasında evin beyi veya hanımından sonradan şu ifadeleri duyuyoruz. Vallahi bu evde öyle bir huzur oldu ki dün gece. Çok güzel bir huzur aldım. Biraz yoruldum ama bak şimdi ifade bu. Onun için değerli dinleyenler. Nasıl ki günde iki, üç, bir en azından yemek yiyoruz. imani meseleleri anlatan kitaplarla daima ruhumuzu gıdalandırmamız lazım. Üstad günde hiç okumadığı Üstad Hazretlerinin yoktur zannediyorum. E eh, en az 500 defa kendisi okuduysa düşünelim yani. Kılacağım ama duaları bilmiyorum diyor birisi. Kimi Müslümanlar namaz için başka bir bahane uydururlar derler ki ben namaz kılmayı tam bilmiyorum. Duaların da bir kısmını ezberleyemedim böyle namaz kılamam Oysa dünya hayatı için o kadar çok şey öğreniyoruz ki, neden ebedi hayatımız için birkaç saatimizi verip bazı dualar öğrenmiyoruz? Geçici dünya hayatımız için o kadar çok teferruat bilgiler öğreniyoruz ki, dünya kadar paralar harcayarak kurslara gidiyoruz ki, namazın kılınışını, farzlarını, vaciplerini, namazı bozup bozmayan şeyleri öğrenmek için birazcık zaman harcasak, Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Hem dinimiz o kadar kolay ki sadece Fatiha, İhlas sureleriyle, Et-Tahiyyatuyu ezberleyen bir kimse bütün farz namazlarını kılabilir. Zaten diğerlerini öğrenmek de zor değildir. Namazla ilgili bunu derken sadece işte İhlasla Fatihayla ile geçiştiriverin demiyoruz. ha. Hiç kılamıyorsanız duaları sureleri bilmiyoruz diye, Başlangıçta en azından bunlarla iktifa ederek başlayın, devam edin, sonrasında diğerlerini ezberlersiniz diyoruz. Namazla ilgili konuları hangi müminden rica etsek bize anlatır. Zaten bu hususta birçok kitap, kaset ve cd vardır, görüntülü. Bilen birisine sormaktan hiç çekinmeyelim. Dünyaya ait her şeyi soruyoruz da, ebedi hayatımızla ilgili bir hususu neden sorup öğrenmeyelim? Çok enteresan Çok enteresan diyorum Bir kadın bir doktora gittiği zaman Kadın hastalığıyla ilgili O hastalığının tedavisi için Rahatsızlığının Tespit edilmesi için En mahrem yerini Doktora gösterebiliyor Ama Böyle bir meselede dini bir meselede Vallahi işte çok şey yapıyorum ama utanıyorum Sıkılıyorum falan Şimdi Birisi Maddi hayatımızı diğer de manevi hayatımızı ilgilendiren bir mesele Bu noktadan edep dairesinde Olmak şartıyla Efendimiz'e gelir Efendimiz'in hanımlarına O dönemde yaşayan kadınlar Her şeyi sorarlar Allah Resulü Hanımlarından gelen sorulara cevaplar verir ve dolayısıyla değişik kabilelerden, değişik fıtratlardan, değişik yaratılışlardan bulunan kadınların kadınlık alemine ait bütün hususlarına cevap verilmiş olurdu. Bir de bir mevzu daha var. Çok yoğun işlerim var demiş. İsterseniz bunu da başka bir zamana havale edelim. Namaz için hiçbir mazeret yok. Değerli dinleyenler. Namaz bizim dünyamızı Ukba hayatına. Camı cam parçacıklarını elmas kıymetine. Fani dünyayı baki hayata tebdil edecek, değerlendirecek en önemli ...bir ameldir. Yani derler ya bazen... ...bu işin lamı yok diye... ...onun için... ...biraz insaf ehli olarak düşünecek olursak... ...zannediyorum bunu... ...kendi aklı ve mantıki... ...çerçevede... ...çözebiliriz. Bir de şu dünyada bize bir ömür sermayesi verilmiş bu ömür sermayesini çok iyi değerlendirmemiz lazım Necip Fazıl şu dünya hayatını dünyayı ifade sadedinde inanmaz diye bir şiiri var enteresandır diyor ki ticaretin tüm ziyan diye bir ses rüyada Mezarına birlikte girecek şeyi kazan. Bunu tekrar ediyorum değerli dinleyenler. Ticaretin tüm ziyan diye bir ses rüyada. Yaptığınız iş ya dünyanıza ya ahiretinize faydalı olmalı. Hani anlatırlar adamın birisi ipliği çalışmış çalışmış çabalamış. Attığı zaman iğnenin deliğinden geçiriveriyormuş. Yapılan iş hakikaten enteresan bir iş O dönemi padişahın huzuruna getirirler Adam padişahın huzurunda Menkıbedir yani anlatılır bu hikayedir Adam ipliğe attımı inanın deliğinden geçirir Padişah der ki buna bir kese altın verin Sonrasında da yüz tane ayağının altına değnek vurun falakayı yatırın. Adamcağız şaşırır Yahu bu mükafat neyin necesi Bu mücazat neyin necesi Padişah hemen arkasından izaha getirir. Bu kadar çalışmışsın ve bir şey yapmışsın, muvaffak olmuşsun. Bu kadar çalışmanın neticesi boşa gitmemeli. Onun için bu altını veriyorum ama yaptığın işin ne dünyaya ne de ahirete bir faydası var. Böyle bir boş için uğraşmışsın bu ceza da onun içindir. Şimdi bu noktadan yaptığımız şey bize bir şeyler kazandırmalı. Öyle değil mi değerli dinleyenler? Size dünya ve ahiret hayatına Bir şey kazandırmayan işlerden mümin uzak durmalı İşte onun için Ne güzel ifade etmiş Necip Fazıl Ticaretin tüm ziyan Diye bir ses rüyada Mezarına birlikte girecek şeyi kazan Bir Dostla muhabbet ederken Yahu diyor hocam Birisi var Mal mülk çok ama Öyle sarılmış ki böyle aman kaçacak diye ödü kopuyor adamın. Yaş da gelmiş dayanmış diyor artık kabrin sınırına doğru. Fakat adam bir düşünmüyor ki ben şu malı mülkü Allah yolunda sarf edeyim. Mesela bir okul yaptırayım, bir yurt yaptırayım, bir Kur'an kursu yaptırayım, bir cami yaptırayım. Evlatlarımızın, gençlerin sahip çıkılacağı müesseseler yaptıralım. Veya elli tane, yüz tane, üç yüz tane, beş yüz tane gücü var diyor. Talebe bursu vereyim. Düşünmüyor ya adam diyor bakıyorsun. Haline hareketine fakir gibi. Hani Hazreti Teala Efendimiz öyle diyor. Dünyada fakirler gibi yaşayıp, ahirette zenginler gibi hesap verecek cimriye şaşarım diyor. Enteresan. İşte bunun için diyor ki Necip Fazıl, mezarına birlikte girecek şeyi kazan. Seni gözleyen eşya bit pazarı dünyada. Dünya bit bit pazarı gibi. Gelen kullanıyor, giden kullanıyor. Ve bu dünya Hz. Adem'den günümüze kadar kullanılan dünya değil mi Allah aşkına? Seni gözleyen eşya bit pazarı dünyada. Patiska kefen, çürük teneşir isli kazan. Bu. Şimdi hoş, gasilhane'ler yapıldı belediyeler tarafında. İşte insanlar Oraya götürüp bırakılıyor, yıkanıyor. Tabi eskiden böyle değil ki, sular kaynatılıyor, temizleniyor, kefenleniyor. Şimdi öyle diyor adam hortumu vuru veriyor, yıkıyı veriyor. Ve sonrasında diyor ki, minarede ölü var diye bir acı sala. Bazen duyarsınız sabahleyin, mahallenizdeki camiden, hoş eskisi gibi kalmadı artık. Eskiden her mahallede bir ölü olunca sala verilir, arkasından. Mevtanın ismi zikredilir. Bu ilan edilirdi. Şimdi tabi değişti. Televizyonlarda, ne bileyim gazetelerde, ne bileyim değişik yerlerde bunun ilanatı yapılıyor. Ama öyle bir sala duydunuz. Allah'ım hani bir şeyde diyor ya sıra sana da gelecek. Sıra bana da gelecek diye düşündünüz mü hiç? İşte diyor ki minarede ölü var diye bir acı sala er kişi niyetine saf saf namaz ne ala hemen gidiveririz imam efendi geçer er kişi niyetine herkes orada cenaze namazını iştirak eder böyledir de ölüme kimse inanmaz hala ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan ha enteresan Necip Fazıl hakikaten söz üstadı ne güzel ifade etmiş. Minarede ölü var diye bir acı sala. Er kişi niyetine saf saf namaz ne ala. Böyledir de, Ölüme kimse inanmaz hala. Ne tabutu taşıyan, Ne de toprağı kazan hâlâ. Evet, ölüm var. Ölümden sonra bir hayat var. Hesap var. Buhtesindeki, işçilerine, memurlarına bir ailede hanımına, çocuklarına bir ülkede etbaasına, halkına bir dünyada diğer insanlara zulmeden insan için de ahiret var. Hesap var. Ölüm var, ölüm diyor ya hani bir ezgide ölüm var. Ölümden sonra bir hayat var. Ve orada hiç kimsenin gücü, kuvveti etkisi yetkisi makamı rütbesi sökmeyecek değerli dinleyenler işte o gün gelmeden önce hayatımızın hesabını yapacak ve o huzura gitmeden önce ticaretimizin tümü ziyan olmaması için şu ömür sermayesinin ticaretini çok iyi değerlendirecek ve inşallah ötede ellerin yana düşeceği yüzlerin kızaracağı keşke keşke diyen insanlardan olmayacağız. Cenab-ı Hak bizleri sizleri hepimizi böyle bir akibetten muhafaza eylesin diyor. Kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. rana yüzümüzü sürsem sen diyerek da değilek taş ve toprağı Aslıyla ulu serveri selam kapısından girsem içeri Kemali edeple var samileri diğer ek dahil ek Kemali edeple var samileri diğer ek dahil ek semadan keler yansıtsa ahımı bütün felekler diyerek dahil ek ya resulallah yansıtsa ahımı bütün felekler diyerek dahil ek ya resulallah ya, ya resulallah ya Aile İlmihali bölümüne Aile İlmi hali bölümünde Evlat edinmede uyulması gereken kurallar nelerdir? Demiş Kimsesiz çocuklara sahip Çıkıp kucaklamak Onları aile sıcaklığı içinde büyütüp Muhafaza etmek Elbette takdir edilecek bir teşebbüstür Kimse bu çocuklara Sahip çıkmayın bunları anasızlık, babasızlık duygusundan kurtarmayın diyemez. Bunun kötü bir şey olduğunu söyleyemez. Ancak bu fevkalade ve tebrike şayan teşebbüsün içinde bilinmesi lazım gelen hususlar da vardır. Onları bilmek, bu bilgi ışığında kimsesiz çocuğa sahip çıkıp muhafaza etmek de şarttır. Yoksa bilgisizce benimsemeler, Hukuktaki yerini öğrenmeden tatbikat içinde olmalar, sonunda mahsur da getirebilir, topluma kötü örneklerde sunabilir. Medyaya akseden istisnalar gibi. Nedir bilinmesi lazım gelen hususlar? İki mühim maddede özetlenebilir bunlar. 1- Çok güzel niyet ve azimlerle alıp evlat edindiğiniz bu sevimli yavru sizin yanınızda bir emanettir. Sizin soyunuzdan gelen gerçek çocuğunuz değildir. Hiçbir zaman da olamaz. Onun anası babası başkadır. Siz hiçbir zaman onun gerçek anası gerçek babası olamazsınız. Neslin aslını kaybettiremez, karıştıramazsınız. Bu ne mi demektir? Bu şu demektir. Bu çocuklar ergen oluncaya kadar sizin öz evladınız gibi hiçbir mahzuru olmadan yanınızdadır. Ancak bali olduktan sonra bilu çağına erdikten sonra kız çocuğu ise evin erkeğine erkek çocuk ise evin hanımına yabancıdır Na mahremlik söz konusudur komşunun kızı oğlu neyse size aynen öyledirler evlat edindim demekle öz evlat olmaz dindeki mahremiyeti ortadan kaldıramaz işte siz bu bilginin ışığında diyebilirsiniz ki zaten bali olduktan biri uçağına erdikten sonra kızsa evlendireceğiz gidecek aileden ayrılacak. Bu sebeple evlenip de gideceği güne kadar da evin erkeğiyle münasebetlerde dikkatli oluruz. Mahremiyetin varlığını unutmadan muhatap oluruz mesele biter. Oğlan çocuğu da çocuğunu da evlendirip araya belli bir mesafe koyarak kendi evinde dairesinde muhatap olacağız. Mahremiyetin icabları yerine getirilecektir. Bunlar ne ölçüde yerine getirilecektir, ne ölçüde getirilmeyecektir. Bunu sizin şartlarınız ve dikkatiniz gösterecektir. Bizim burada bilmeden peşinen bir hüküm vermemizde isabet olmayabilir. İkincisi miras olayı. Falan ve filanın kızını yahut da oğlunu evlat edindim demekle evlat olmayacağından otomatikman mirasınıza da hak kazanmış olamaz. Mirasınıza hak kazanmış olması için kendi çocuğunuz, kendi nesliniz olması lazım gelir. Başkalarının çocuklarını mirasınıza ortak etme halinde, gerçek mirasçılar buna ne ölçüde rıza gösterirler. Ancak bunun da çaresini bulur. Ben hayatımda malıma sahibim, dilediğim çocuğa istediğim kadarını bağışlayabilirim, vasiyette bulunabilirim derseniz, bu da sizin malınızda tasarruf hakkınızdır. Mirasçı buna mani olamaz. Gayri meşru bir bağış, vasiyet olduğunu söyleyemez. Hayatta iken de hibe ve bağışta bulunabilirsiniz. İşte bu iki maddeye dikkat edilerek kimsesiz çocuklara sahip çıkılabilir, korumaya alınabilir, belirli ölçüler içerisinde muhatap olarak yetiştirilip topluma kazandırılabilir. Bu konuda bilgi sahibi olmak isteyenler Ahzab suresinin ilk ayetlerinin tefsirine bakabilirler demiş. Bir soru daha var. Doğumda okunacak bir dua var mıdır? Doğum yerine göre hayati tehlike arz eden bir ameliyat olabilir. Böylesine ciddi bir olay elbette sadece manevi dua ile geçiştirilemez. Önce maddi tedbirler alınır, yani gereken ebeye, doktora gidilir, alaka ve muayenesi temin edilir, bundan sonra sıra manevi tedbire yani duaya gelir. Nasıl sadece doktor kesin şifaya vasıta değilse, sadece doğada öyle kesin şifaya sebep olamaz. Zira ikisini de Rabbimiz emretmekte, hem maddi hem manevi tedbiri dinimiz istemektedir. Birini icra edip, ötekini ihmal eden, elbette yarım iş yapmış olur. Tek kanatlı kuşun uçtuğu kadar başarı temin edebilir. Maddi tedbirden sonra alınacak manevi tedbiri, yani okunacak duayı Efendimiz şöyle buyurmuştur Tavsiye buyurmuştur Bir Doğum yapacak hanımın Sıhhat ve kolaylıkla doğumunu Yapması niyetiyle Önce ayet kürsi okunur Sonra felak ve nas Yani kul e'uzu birabil felak Kul e'uzu birabbin diye Başlayan sureleri okunur Bunlardan sonra da şu ayet Okunur demiş Bu ayet biraz uzun resul Ekrem Efendimiz, kızı Fatıma Validemizin doğumunda bu duayı okutmuş, netice sevindirici şekilde huzurlu ve saatli bir doğum olarak tecelli etmiştir. Mübarek nesil Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendilerimiz böyle dualarla dünya gelmişlerdir. Saatli bir doğum haberini alınca Allah'a şükretmek, konu komşuda bulunan yoksullara yardım etmek, münasip olan bir cömertliktir. Çocuğum oldu diye Çocuk oldu diye İçki içmek, içirmek, kumar oynamak Ahlak bozucu eğlenceler Tertip etmek ise Nimete karşı nankörlük manasına Gelen bir anlayısızlıktır Demiş Cenab-ı Hak Her şeyi gönlünüzce eylesin Bir aile imalinde sonuna gelmiş bulunuyoruz Rabbim inşallah Yüzünüzden tebessümü Gönlünüzden sevgi ve muhabbeti eksik eylemesin Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve dualarınızı Cenab-ı Hak kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin. Rabbim umduklarınızdan mahrum, korktuklarınıza düçar eylemesin. Ve bizi dinleyen dinlemeyen bütün müminleri içerisinde bulundukları sıkıntılardan halas eylesin. Gerek maddi gerek manevi problemlerden bir çıkış yolu lütfeylesin ve zulüm altında zalimin zulmü altında inleyen ağlayan sıkıntı çeken bütün kardeşlerimize bir çıkış yolu bir mahreç yolu lütfeylesin evet çünkü insan bazen öyle hadiselere şahit oluyor ki işte bir Şahit olduğum hadise karşısında Muhatabım ağlayarak Ne olursunuz hocam bir çare bulun dayanamıyorum artık Hıçkırı çıka ağlaması Ben kendimi hiçbir zaman bir şey görmedim Zaten en büyük hata kendini bir şey görenlerdedir Ama o insan Hüsnü zannında yanılabilir Beni bir şey zannetmiş dua diyor ben de dedim ki Allah'ım bir namaz sonrasında ben bir kulun olarak o kulun hıçkırıklarını, ağlamasını, sızlanışını kalbim dayanmadı Allah'ım. Ben bir anlatanım o da dinleyen. Böyle olmasına rağmen ben dayanamadım ama sen onun Rabbisin Allah'ım. Bu noktadan Cenab-ı maddi manevi sıkıntılar içerisinde bocalayan bütün kardeşlerimize bir çıkış yolu, bir huzur yolu, bir mutluluk yolu nasip eylesin. Biliyor musunuz değerli dinleyenler? Mazlum ne olursa olsun, inanan inanmayan, mazlum ile Allah arasında perde yoktur. O direkt ulaşır Rabbe ve Allah zalime mühlet verir ihmal eder ama ihmal etmez. Bir de yakaladı mı kız kıvrak canını okur o zalimin. Onun için Rabbim mazluma böyle bakıyor. Mazlumla kendi arasında perdeyi kaldırmış. Ama o mazlum şükredecek, sabredecek. Onun kapısından ayrılmayacak. Allah'ın diyecek Allah kapısına geleni şimdiye kadar boş çevirmediği gibi bundan sonra da inşallah çevirmez. Rabbim hepimizi kapısından boş çevirmesin. Yine bir programın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programda yine sizlerle beraber olma ümidiyle tabi Rabbim fırsat verirse emanetini almazsa canı tenden ayırmazsa ayaklarımıza yürüme gözlerimize görme, dillerimize, dudaklarımıza konuşma özelliğini devam ettirirse, aklımıza düşünme, hafızamıza tutma özelliğini devam ettirirse, inşallah sohbetlere devam edecek ve onun rızasını, arama yollarını devam ettirmiş olacağız. Bir dua ve şiirle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Dualarınız, dualarımız bütün müminler için olsun diyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Rahman, Rahim, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hem alemi gayib, hem de alemi şahadeti bilen mülkün gerçek sahibi, bütün eksikliklerden münze, halis kullarını selamete erdirip emniyete kavuşturan, gözetip koruyan, bağışlayan, esirgeyen Rabbimize hamdüsena. Onun sevgili Habibi Varlık ağacının hem çekirdeği Hem meyvesi Kainatın medarı iftiharı Hazreti Muhammed'e Aleyhisselatü Vesselam'a Onun değerler üstü ailesine Ve eşi menende olmayan arkadaşlarına Selatü selam ediyor Bir kere daha Avuçlarımızın içine Gönlümüzü koyuyor Ve yakarışa geçiyoruz Bizi Siyanet buyur ey bircik koruyanımız. Dinimize ve dünyaya müteallik bütün işlerimizde insi ve cinni şeytanların durmadan kötülüğü emredip duran nefsi emmare'nin vereceği zararlardan inanan kullarına karşı kalpleri kin ve nefret duygularıyla dopdolu düşmanların saldırgan davranışlarından bizi muhafaza et. Ey her zaman inayetiyle bizimle beraber olan Rabbimiz, onların tuzaklarından, pomplolarından bizi ve gönlünü senin dinine vermiş bütün inananları himaye eyle. Hile ve hudalarını başlarına çevir. Ve onları mağlup bir vaziyette gerisin geriye döndür Allah'ım. Bilerek yahut bilmeyerek işlediğimiz hata ve günahlardan dolayı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 ve bütün ashabı güzinine selatü selam ederek bunları senden dileniyoruz kabul buyur Rabbimiz Sağlam, hasta yatalak Fark etmez genç ihtiyar Hayatın cilvesi bu Üzülür her bahtiyar Ne kadar sevilse de Terk edilir bu diyar Mutlaka öleceksin Yaşasan da bin sene Ölümü herkes tadar Ölür can da insan da. Yüksek kaleye çıksan. Sağlam yerde olsan da. Gelip seni bulacak. Beklemediğin anda. Kaçsan da. Gizlensen de. Ölüm konar ensene. Yok bunun başka yolu. Her lahza bitiyorsun. Doğduğun günden beri yoldasın, gidiyorsun. Gördüğün bir seraba malım, mülküm diyorsun. Onlar seni kurtarmaz, Allah'a güvensenin. Fazla uzakta değil, şu son durak şu ileride. Yolculuk noktalanır, seçmediğim bir yerde. Nerede annen baban Nice dostlarım nerede Dostlarından birçoğu Buradaydı geçen sene. Miktat der en kötü şey Unutmaktır ölümü Ölümü unutanlar Mübah sayar zulümü Ölüm bağladı benim Ayağımı kolumu Ölüm seni kolluyor sen de ona dönsene.